Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tövbe ile ilgili hadislerdir. İnşallah Taala. Tövbenin sözlük anlamı reca. rücu dönüş anlamına geliyor. Demek ki bir kimse sapık yollara, günaha harama gidiyorsa, oradan dönüp Allah Tanrı yoluna gelmesine tevbe edilmiş oluyor. Hadışlarına başlıyor inşallah. Birinci hadışlarım. Buyuru Aleyhisselam Hazretleri Et taib-i minezzembi kemen lazen Et tevbe edici. Mine bir günahından. Bir kimse günahından tövbe etti mi? Tabi şartı uygun olarak. Kemen la zembele. O kimse hiç günah işlememiş gibi oluyor. Şimdi bunda gerçekten bizim işlemek için bir müjde var bunda muhtemelen. Yani çok sevimiz gerekiyor buna. Mesela bir kimse dünyada bir suç işlese, kişi yakalansa, onun cihazını çekse bile yine ki dünyada sabıklı oluyor. Mesela bir hırsız bir şey çalmış, yakalanmış, mahkemeye sevk edilmiş, cihazını çekmiş çıkmış ama yine kişi sabıklı oluyor dünya açısından. Ama bakınız Allah katında Mevla'nın katında elhamdülillah bir konuna kadar günah da işlemişse bile tevbe ettim günahlarını tevk ettim Allah'a döndü mi, tertemiz oluyor. Hiç günah olmuyor. Mesela Hazreti Ömer muhteremler, 40. Müslüman. Ondan önce 39 tane Müslüman vardı erkek kadın. Hazreti Ömer din düşmanıydı. Peygamberin düşmanıydı. Hatta Peygamberi öldürmeye teşebbüse kalkıştı. Tabi su elhamdülillah imana geldi. Allah'a döndü elhamdülillah. Bakın oldu değil mi? Hemen günahı arındı. Tertemiz oldu. Bunun için bazı kişiler aleyhinde konuşanır oluyor bazen. İşte bu kişi zamanla şöyleydi, böyledi diye. Bu dinimizde kesin olarak yasak alacağım ademiz. Yani gıbete giriyor bu. Ancak bir kimse bulunduğu şu zamanda kişi. Bulunduğu zamanda kişi eğer haramları açıkça istiyorsa onu anlatmak gıbete girmiyor. Çünkü gizemiyor, izlemiyor. aramış diyor. Ama daha önceden günah işlemiş. Elhamdülillah nasip olmuş. Allah'a dönmüş. Tevbe etmiş. E, Mevlam temizliyor. Tertemiz oluyor. Onun için konuşmak da gıbet olmuş oluyor. İkinci hasre geçiyorum. bir Aleyhisselam'ın maddeleri İzâ eznebel abdü. Şimdi günahın müzik etkisini bazı şey bize bildiriyor. İza eznebel abdü bir kul, bir insan bir günah işlediği zaman. Biliyorsunuz tabi günahlar iki türlü günah işleniyor. Ya farzları terk etme ya da haram bir şey yapma. Haram dediğimiz biliyorsunuz işte alkollü ilişkiler, kumar, fuhuş gibi şeyler, haram şeyler. Bir kimse alkol alıyorsa, kumar oynuyorsa, faiz işini yapıyorsa, fuhuş yapıyorsa, nasıl günahkar, haram, haramkar oluyorsa, namazı kılmayan kişi de aynı ölçüde günahkar olmuş oluyor. Yani günah deyince bazıları bunu şöyle algılıyorlar, kişinin alnı secde görmediği halde işte efendim içki kumarım yok diyor. Halbuki namaz kılmamak o da yani büyük haramdır. Demek ki bir kimse bir günah işlediği zaman gerek bir haramı işledi veya bir farzı terk etti. Nekete fi kalbihi nükteten sevda'e Hem şu anda kalbinde siyah bir iz nokta oluyor günah ile orantılı olarak yaptığı günah daha ufak günah ise daha küçük bir nokta siyah nokta. Yaptığı günah daha büyük günah ise o zaman bu kişinin kalbinde Allah korusun kapkara bir nokta daire kalbine iz yapıyor, yerleşiyor. <gülüyor> Kişi hemen Hacire tevbe ederse. Burada fa'in, fe'indeki fa in, fe faet fa takibiye deniyor buna. Kişi yanılığa düştü, hata etti. Şu oldu, bu oldu. Ya bir namazı kaçır, kazaya kaçırdı. Kişi hemen tevbe ederse, kılmadığı namazı kaza ederse, haram tek ederse sakale minha. Hemen tekrar kalpteki leke, karanlık iz gider sakalı yine parlar. Yine parlıyor. Şin <gülüyor> adet. Bu kişi günah işledi, tövbe etmedi, yine aynı günaha veya başka günaha devam ediyorsa, zadet hatta teazemek-i kalbi. Allah korusun. Bu kara noktalar izler kalbine dola dola bütün kalbini kapsar. Ki o zaman bu kimselere kalbi mühürlenmişti ne cemaatimiz? Şimdi aslında gerçekte insanın yapısında kişinin kalbi kişinin kalb e, tasavvufta bundan amaç gönüldür. Yani bu et parçası tabi değil. Kalbin içinde gönül denen bir duygu vardır. İşte insanın özü oradır zaten. Bu insanın gönlü İnsanın doğasında, fıtatında günah kabullenmez Hz. Mahpethimiz. E bir kimsinin gözüne küçük bir toz kaçsa, göz bunu kabullenmiyor. Göz suanları yanar, acır, macır, Eğer eriyen bir şey ise erince kadar devam eder. Eğer ser cisimse alınması gerekiyor. Demek ki göz küçük bir zerreyi kabul etmediği gibi. İnsanın duası fıtratında gönülde günahları kabullenemiyor. Neden? Kaptır. Çünkü bir kararma oluyor. Buna zulümat diyor. Zulümat, karanlık oluyor. O zaman kişinin kalbinde işte bir sıkıntı başlıyor. Nasıl göz yanıyor, hatta gözden yaş geliyor, göz yaş geliyor, bir şey kaçınca. işte kişi günah işlediği zaman da o kişinin kalbindeki zulümat, o kişinin kalbinde bir sıkma başlıyor. İçinde bir sıkıntı başlıyor kalbinde. Eğer kişi günah devam ederse, Allah korusun tabii sıkıntı bu defa bunalama dönüyor. Nedir bunalım? Kişinin tamamen duasını kaybetmesi. Yani kişinin doğa, yaşam koşunun kişinin kaybetmesi. Bu kişi ne bu defa? Allah korusun uyanamasa. Badan şu işte araba gibi daha haralara gidiyor işte. Fuşa, alkolle şuna, uyuşmuş, uyuşmuş şüre. Allah korusun. Tabi bunun sonucu nedir? Hem bedensel olarak sağlığını kaybeder, beynini altını kaybeder, insanını kaybeder. Sıkın bunalın der Allah korusun. Kişi intihar kadar gidebilir tabii. Yani kişinin doğa yapısı, Allah yarattığı şu varlık gönül zaten günah kabulenemiyor. Demek ki bir insan hemen tevbe ederse hemen siliniyor. Bir kimse bir günah işlediği zaman iki omuzumuzda iki melek var. Böyle abi yürüyor. Bizebillah. Kiramen katibine ya'lemuna ma alu İki katı melek var. Ne yaparsak biliyorlar. İki meleğin görevi Bizi devamlı izlemek diyorlar. Bir kimse eğer hayırlı bir şey yaparsa işte namaz kıldı Allah'a izleyen hayırlı bir şey yaparsa Sa'daki melek bunu hem anda yazıyor. Sa'daki melek bunun amiri de aynı zamanda. Daha rütbesi üstün Sa'daki meleğin. Bir kimse güneşlediği zaman soldaki melek Sa'daki amirine sormadan yazamıyor. Kul günah işledi. Melek bunu izliyor, alıyor. Salih melek amire soruyor. Bak şu günah işledi. Hem bunu kayda geçeyim mi? Tabi bu yazı böyle kağıt kalem yazacağım azı cemaatim Yani bu bir kayda geçme bu olmuş oluyor. Video gibi. Yani hem görüntü alıyor, hem sesi alıyor. Hepsi alıyor. Bunu alayım mı? diyor. Şimdi Sa'daki melek diyor ki biraz bekle bakalım biraz zaman tanıyalım ve kendine gelir, uyanır, pişme olur, tövbe eder, hiç buna kayda geçmeyelim. Ama kalpteki başka, ya o leke başka tabi, bu kayda geçiyor bu. İşte kul biraz sonra uyanır da hemen pişme olası yaptığına tövbe ederse hiç yazılmıyor. yazılmıyor. Ama kalpteki leke anında oluyor ama. Kişi daha günah işerken o günahın izi, etkisi hemen kalbi etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Zaten madde ile mana, yani madde ötesi ikisi birbirine anlaşılıyor, eşittir. Bugün Mesela bir kimse yazın sıcakta, her arası var kişinin yanmış, bir soğuk meşrubat işerken kişi anında bunun zevkini alıyor bu ne gibi? Tabi günahtan da hemen göre etkileniyor. Etkileniyor. Ne gerekiyor? Hemen günahtan sonra acele tevbe etmek, onu istirme gerekiyor. Tabi tevbe nasıl olacak? yere gelecek inşallah. Yani en kısası şudur. Estağfirullahalazim ve tövbe ileyh demek. Demek. E bu da yeterli macer. Hemen günah gider miyiz acaba aradan? İşte bu konu biraz derin konu muhtelemeler. Derin konu. Şimdi biliyorsunuz her şey maddele anlaşılır örnek olarak. Üzerimize hafif bir toz bileke geldi. Basit bir şey geldi. Bazı böyle tozlar basit lekeler soğusuyla hemen çıkarıyorlar anında bazı lekeler soğuk çıkmıyorlar bu da sıcak su istiyor bazı lekeler sabun istiyor sabunsuz çıkmıyor bazı deterjan istiyor hatta bazılarına o da oluyor Kinderimler, şunlar bunlar gerekiyor yalbaya gibi demek ki kişi günah işlemişse Allah korusun o günahın nevine göre türüne göre o kadar kuvveti tevbe etmek gerekiyor bir gün biri bir alime gitmiş. Alim sohbet yapıyormuş. Kişi gelen kişi hem neşeli, rahat. Hocam, ben işte şöyle, şöyle günler çizdim bugün. Ne olacak, ne yapmam lazım? Ama çok rahat ama. Hiç o cevap vermiyor ona, Hatta öyle ters dönüyor ona, Hiç bakmıyor yüzüne. Hocam böyle yüzü ters dönünce, kişi o defa uyanıyor biraz. Acaba emmirağım çok büyük günah acaba? Acaba Allah abdetesi beni diye işleyen bir üzüntü pişmanlık başlıyor, hatta gözden yaş gibi ağlam başlıyor. Dünü hoca şimdi işte tebri oluyor mu şimdi tebri diyor. Yani demek ki günah işleyen kişi günah işlerken zevk almış tad almış, ondan sonra Gülerek eğlenecek çiçeklerinde estağfurullah, estağfurullah bu tabi olmuyoruz cemaatimiz. Mutlaka bir günaha bir pişmanlık gerekiyor. Ondan sonra günahın türüne göre hatta insan bunu kendi fark eder bakma Yani o günahın kalpteki izinin lekesinin silindiğinin kul varır. Nasıl varır? Kişi bakacak tevbe ederken şimdi kul Allah'a tevbe edecek ki günahının zevki oradan gidecek. Kişi buna pişman olacak. Üçüncü alışı da bitirelim inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bu da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin tevbe ettiğini bilir bizlere. Vallahi inni le estağfurullahe Bakınız burada Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri yeminle başlıyor. Vallahi buyuruyor. Allah'ım ederim ki inni ben diyor le ve etub ileyh Allah'a Teala'ya istifa ederim Tevbe ederim, fil yevmi her gün, her gün eksere min sebi'ine merreten, her gün 70 kereden fazla Allah-u Teala'ya istiğfar tevbe ederim, buyuruyor. Kim buyuruyor bunu? Allah'ın Resulü, Peygamber buyuruyor. E, Peygamberimiz böyle günde yetmişten fazla tevbe ederse ta bizim de yapmamız gerekiyor? Şimdi burada aklımda bir soru takılabilir tabi. Peki peygamberimiz bu kadar günah işliyor mu ki? Neyi ediyor acaba? Ne ediyor? Allah tabi bize buyuruyor Nur Suresi ayet 31'de Bismillah Ve tuğb ila Allah'ı cemiyan eyyel mümin la leküm tübühün bak Ve tuğb ila Allah'ı ediniz cemiyan, Hepiniz. Kimler ey yüce müminune, ey müminler, ey madenler hepiniz Allah tövbe edin. Buna peygambere dair, sahabe dair evli var. Allah tabi diyor, "Tövbe ediniz. Ancak o zaman felaha kavuşabilirsiniz." Şimdi peygamberimizin tövbesi ne? Nasıl tövbe? bunda iki türlü anlam çıkıyor bu tevbeden az cemaatimiz. Biri peygambenin tevbesi ümmeti için yapıyor tevbe. Bir anlam bu. İkinci anlamı şu az cemaatimiz ki bütün evliya da bu sınıfa giriyorlar. Ki bir evliya mağaraya kapansa hiçbir günah işleyecek ortam koşu olmasa o durumda olsa bile Yine de gerekiyor. Neden? Çünkü bir kimse Allah yolunda ilerlerken kişi sürekli manevi makam alıyor. Hatta Fulalya Sama Hazretleri اَنِ <gülüyor> اِسْتَوَى Eğer bir kişinin iki günü eşit olursa o kişi aldanmış oluyor. Yani. yani bir insan dün nasıldı? Bugün daha olması gerekiyor. Bugün nasıl? Yarın daha iyi olmamız gerekiyor aslında, gerçekte. Şimdi nedir evliullah? Mühteremler, evliullah, kendisinin durumunu sedebilen kişi mi Evliullah demektir. Evliullah, ehli kalptir. Ehli gönülü de evliullah. Evliullah kendisinin makamını her an atabilir. Yani gönlü, kalbin hangi durumu sedebilir. Şimdi, yine bir maddi örnek vereyim bunlara, Mesela ilk okula giden bir çocuk, yeni baş, okula başlamış, bir sınıfta. Şimdi bu çocuk başlar işte önce bir sopa, göz bir şey etmez, buna derken, yavaşça harfleri yazmaya başlar, kelime yazma başlar, sahife mu başlar. Ama bu çocuk sevinir şimdi. Bak bunu yazdım baba, bak anne bunu yazdım, nasıl sevinir. Ama bu çocuk ikinci sınıfa geçtiği zaman... Onlara bakınca, o zaman güler, ben bundan mı yapmışım? Der. Daha yukarı çıkınca, öncekilerini ne görüyor onlara, aşağı görüyor onlara. Yine bir örnek verelim, mesela tercih eder Bir hanım kız, yine tercihye başlıyor. İlk olarak eline makası alıyor, ilk olarak eli titreyip bir şey, biçiyor. Ondan sonra bunu dikiyor, kendine bunu yapıyor mesela örnek. Bu kişi seviniyor. Bak bunu ben kendim biçtim. Kendim dedim bunu böyle. Biler ulusu olunca ona bakıyor da ben onu nasıl yapmış o zaman diyor. Ona gülüyor Şimdi bakın adı cemaatimiz. Bizler tabii kendimle buna kastediyorum. şey yapıyorum, Ehli kalp olamadığınız için muhtemelen. Mesela her gün nasıl elhamdülillah. Ama hiç bunun farkına değil muhtemelen. Eli kalp onlar kendi namazda her namazda durum bak bakarlar. Namazdaki aldığı feyiz, aldığı ruhsal zevk, namazdaki huzuru buna bakar. Eğer ki bu huzuru böyle devam ederse aldanmışa bakarımız. Alması gerekiyor bunu. Şimdi bu duruma gelen kişi ne yapıyor? Bu duruma gelen kişi öyle bir duruma geliyor ki artık maneviyatta yol almış. Kalbi nurlanmış, şef kalbi. Ruhsal zevkleri, feyizleri artırıp muazzam bir haz almış bunlardan. Bu kişi şey ne yapıyor şimdi? Önce kıl namazlarına bakıyor. Öyle namaz kılmış önceleri yalnız bedense yapısı, kalıbı namazda. Aklı başka yerde, gönlü başka yerde, dili yamuk, kalbi yamuk, gönlü yamuk öyle patlı bir namaz kılmış. Bu kişi önceki namazdan düşününce ne yapıyor bunlar? Allah tebih ediyorlar. Yani afet Rabbi. Nasıl ben günah namaz kılmışım? Çünkü o makama kul geliyor ki aradan perde kalkıyor muhtemelen. Kul artık huzura geçiyor. Kul Mevla'yı tanıyor, biliyor artık. Kul gönlünün tam mevla'yı vermiş. Kul artık gafir olamıyor. O duruma gelen kişi ne yapıyor? O çocuğun ilk yazıları gibi, hanımı kızın terzi ilk yaptığı dikişi gibi, bu kişinin ne şimdi? Ya Rabbi ben nasıl namaz kılmışım diyor. Allah utanıyor, tevbe ediyor. İşte azı cemaatimiz, evliyanın tevbesi bu, peygamın tevbisi bu aslında. Dördünün yaz çekilmişte, dördünün yaz çekilmişte inşallah. Bulu Aleyhisselam Hazretleri Men lezimel istiğfare Bir kimse tövbe istiğfare devam ederse kişi bunu kendisinden günlük bir vir denir buna. Belli bir sayı. Tabii Tabi en az şey olmazsa yetmişten olsa cemaatimiz Günde bu tövbe yapsa. Bir kimse bu tebissar devam ederse cihanlılehhi minkül olduğukı mahr o Allah o kişi her türlü darıtan kurtarır rahata çıkarır. Bakın Bak Demek ki bir insan büyük dar demektir Darlıkta gerek parası açıdan iş açısından gün açısından aile açısından ne olursa olsun Bir kimse kendisinin dar da buldu mu sıkıntı buldu mu bu kişi ne yapıyor demek ki çok çok tövbeye, istiğfara devam edecek ve min külli hem min hem kafasına takılan bu kırmızı çok müdendir. yani kafaya takılan hem deniyor bunlar humum, çoğu geliyor bunların Kafe takılan evhamlar Böyle. sevdabi miraç deniyor bunlara bir kimsenin yapısı mizacı eğer sevdabi olursa yani karakan kişide fazla olursa bu kişiler çok hassas duygulu olur ince yapılı olur her şeyi göze büyütür her kişi olumsuz olumsuz bunlara yorumlar kişi defa, bu defa evham başlar evham başlar kişiden Buna çıkışta nedir? Demek ki çokça tevbe etme gerekiyor muhtemelenler. Bunu etme gerek, tevbeye gerekiyor. Bilhassa cemaatimiz günümüzde bu evham masalı her şeyi sarmış. Her şeyi sarmış. Çünkü beyinde artık kaldıramıyor. Yüküyor muhtemelen. Kaldıramıyor. Bir evrullah buyuruyor. Ey insan diyor bak. Eylullah, Ey insan diyor. Sen diyor kendi görevine bak. Allah'ın işine sen karışma diyor. Sen diyor, Allah'ın işini kaldıramazsın diyor. Bizler ne yazık ki, Allah buyursun, Allah'ın işine karışıyoruz böyle. Neden bu böyle, neden, neden böyle? Yani sanki şu alemin sultanı, biz sanki kardeş, karışıyoruz. Bu da ne oluyor? Kendi görevimizi aksatıyoruz muhteşem. Bak neydi görevimiz? Allah kulu yapma bu şekilde. Bunun için bir insanın her şeyi kafasına taktığıma aynı zamanda kul yapıyor? Allah tevekkülü bırakıyor, sabrı bırakıyor. Hatta kadere imanda kul çok bu da zorlanıyor. Bunun için kafaya bir şey takmamak gerekiyor. Aslında. Yani emin olun her şey olacağına varır Bu dünyaya kimler geldi bizden önce? Kimi ağladı, kimi güldü? Kimi yetim büyüdü, kimi dövdü, kimi dövüldü, hepsi gitti muhteremler, hepsi gitti, orada bir şey fark etmiyor. Verzekavu bin haydillahi yahtesib. Allah kula rızık verir ki hiç kulun ummadığı yerden Allah kulunu isti kandırır muhteremler. Yani demek ki berab de kula bu da açıyor. İşi bozumu iş bulamamışsa şu almış bu almış ne gerekiyor? Hep tebhisi, Allah'a tebhisi vardır. Beşinci hası geçiyorum inşallah. Vüla Aleyhisselam Hazretleri Fil erldi emanlani Yeryüzünde iki eman, güvence var. İki güvence var. Neye güvence? Yani yeryüzünde doğal afetlerin olmamasına, büyük felaketlerin gelmemesi için yeryüzünde iki güvence var. Ene emanun. Büyük birinci güvence benim peygamberimiz. Yani peygamber bu dünya yeryüzüne afetleri gelmeyecekti, gelmedi. Ve istifarı emanun. İkincisi istiğfar tövbe, güvence. Ve ne mecburum bir? Peygamber derim, ben niye gideceğim diyor. Tabi Peygamber bunu hayata gösteremiş. Yani o zaman içindeki geçleri yer üzerinde iki güvence var. Biri Allah'ın Resulü Ali biri tevbe istifar. Buru Peygamber arşamız ben gideceğim diyor. Ve bu kah emanül ama istifar güvencesi o kalıyor. İstiğfar, yani tövbi istifar Açıya mı uymuyoruz inşallah istiğfar kelimesini? İstiğfar kelimesi, gafere. Bunun üç harfli sülasi kökeni, gafere. Bu istifar babını rakd ediliyor. Elif üç harf başına geliyor. İstiğfar oluyor, mastar. İstiğfar. Gafere, affetme, bağışlama. Anlamına geliyor. İstifar buradaki sin, talebin, yalvarmak için, af edilmeyi dilemek, yalvarmak anlamına geliyor. İstifar. Teve, Allah'a dönüş. İstifar, affedilmeyi, bağışlanmayı dilemek Allah yalvarma anlamına geliyor. Demek ki bu yarışamadetleri, yer üzerinde iki güvence var. Sigorta bunlar, felaketlere karşı. Afetlere karşı. Biri Peygamberimizin kendi şahsaya iken ama buyurarsa ben gideceğim görüyor. Biri gidiyor. Ne kalıyor geriye? İstiğfar güvenisi kalıyor. Tevbe kalıyor. Fe alehüküm bir istiğfari. Peygamber arkadaşlar buyuruyor. Fe alehüküm bir Üzerine düşen gören istiğfara devam ediniz. Yani estağfurullah'a devam peygam buyuruyor. Bunu devam ediniz. İnde külli hadesin ve zembin. Her türlü olaylarda, her günah işlemede buna devam ediniz. Bu tevbe-i insanlar devam ederlerse hatta gelecek olan bela geri dönüyor bak üzere, Geri dönüyor efendisi. Yani evliullah bunu görüyor azıca mahatemiz. Evliullah görüyor bunları beden gelişini görüyorlar. İşte mevlam eğer o yürü halkı birazda Allah çok tevbe ederlerse ta günaha terk edilerek. Ama kişi hem günaha işiyor da hem esav esav yüz sevksebey çekiyor. Bu istizah alay bu nedenlese. Almadı bu. Lavabonun borusu patlamış. İçeri pis su akıyor. İstizek kadar kadın yeri temizlesin. Ama boru kaltak üzerine devam etsin. Önce ne gerekiyor değil mi? Önce borun tamiri gerekiyor. Olmazsa temizi gerekiyor böyle. Yani kulun da önce günah terk etmesi gerekiyor. onda kopması gerekiyor. Sıra terk etmeye gerekir İşte şu anda insanın elinde tek güvence var. Dolu afetlere karşı, her şeye karşı. Nedir bu da? Tevbi istifara çok şey yapışmak. Ama efendim işte herkes yapmıyor bunu, e yapmasa o kendine azı hadimiz O kendine. Genelde afetler tabii genel olarak her şeyi kapsar gelirler. Yalnız bir insan İslam yaşayan kişi ise, allah Teala Teala'yı tevbe kişi ise, o kişi de o afette ölse bile ama ölümü başka oluyor azı hadimiz Yani emin olun çok ama çok tatlı ölümü olur. Hatta bir insan böyle dertlenen ölse o kişi hükme şehit oluyor Allah katında. Bir Müslüman mümin kişi. Oluyor. Ve gerçekten ölüm anları değişik oluyor. Değişik oluyor. Peki her zaman Allah Allah Teala tevbiye kabul edecek mi? Eder mi her zamanda her şimdi? Bunun bir sınırı var mı? Zamanı var mı? 6. hac şeyh gelirse inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah azze ve cel. Allah'ın Mevla'ımız olan Mevlamız yani yakbeli tövbetel abdi. Allah Teala kulun yaptığı tövbeyi kabul eder. Muhallem yukarı bir ta can boğaza gelmeden önce. Yani ölüm belirtileri başlayınca ki şu anda tabi tevbe eder, kim olsa kâbe eder anda ama anla tevbe kabul edilmez cemaatimiz. Örneğin, Firavun bile tevbe etti. İkinci Ramses'e geçen tarihte, Firavun o bile imana geldi. O da tevbe etti o Kızıldeniz'de. Biliyorsun olayı, tabi girmeyim girmeyeyim, çok uzun konu. Ama çok bir özetleyeyim inşallah. Musa Aleyhisselam Hazretleri aldı. Karşılar Mısır'dan. Onun zulmünden karşılar, Ondan gizli kaçtılar. Gece kaçtılar. Tam kuşluk vaktinde yani güneş yeni çıkmıştı dünyaya, o göreye. Battı ki Musa Aleyhisselam'ın arkadan bir toz toprak gürüldü. Baktılar, dikkate baklar baktılar ki Firavun ordusu arkadan geliyor atlarla. Geliyor. Şimdi başlattık, korupan teteleme başladılar. Yalnız ne yapacağız? Önümüz deniz, arkamız Kirov'un ordusu. Her bir kürsen geçecek. Denize girse boğacaklar. Şimdi bakın muhtemelen, sebeplerin kesildiği yerde de peygamber imanı hiç sarsın mı bakınız? Şu cevap verdi. İşte bilillah. İnne me'i rabbi seyyedin. bakın. İnne Rabbi. Rabbim benimle beraber. Görüyor, biliyor. Seyyedin. Bize bir yol gösterir burada. Hiç salsamadan, korkmayın. Tabi ama artık yüreğe kalpleri boğaza fırlamış. O kadar korkuyorlar. Onlar için Firavun ordusu korkunç bir güç. Karşı çıkılamazlar. Öyle bir terak ediyorlar. Mevla, Mevla Musa Aleyhisselam'a Ya Musa Elindeki asayile denize vur. Allah emretti. Eğer Musa cemaatleri Allah emri olmadan denize asayile vursun, bir şey olmaz. Yani bakan cemaatimiz yani peygamber de olsa hiçbir şey yapamaz o da. Allah emretti. Elindeki asayile denize vur. 12 defa vur. Ayrı ayrı vurdu. Tam bu sahilden karşı bir Arabistan sahiline kadar Mısır'dan yol oldu. Cadde oluyor kardeşim. Ki Kududan binler cemiyete derinliği var. Az cemaatimiz. Sanki bir doğru ölmüş örülmüş, örülmüş. Ölülmüş. On iki tane yol oldu. Musa Aleyhisselam kavmi on iki onlar büyüktü, gruptular. Her bir gruba girdiler. Karşıya gidiyorlar. Tabi Aziz'i bu. Büyük deniz. Onlar tam artık denizden çıkmak üzereyken karşı sahile Firavun ordunun başında at üzerinde Firavun yetişti oraya. Kadar. Yetiştiler. Bakır ki deniz yolu olmuş. Oradan geçiyorlar. Tabi girme korktu Firavun. Korktu ama Allah Teala dilemişse bir şeyi vermezse bilmiyor yazı yemaatimiz. Ne oldu? Firavun'un atı aygır derler, erkek attı. Çok iriymiş ama. aşırı iriymiş. O anda Cevatül Aleyhisselam Allah'ın emri izniyle bir kısrak diş ata binerek öyle göründü. Firavunun atına şu atı önüne geçti. Firavunun atı erkek olan atı aygırı kısa diş atı görünce bütün duyguları kabardı. Ona karşı cinsel duygu duydu. Şu atı Firavun o kadar zorladı atını hakimam engelim atına. At bu defa... Cebrail Aleyhisselam kısrakla... denize girince... Firavun atta ona karşı gitti. Firavun bunu engelleyemedi. Engelleyemedi. Firavun'un suya girdiğini gören... askerleri ona suya girdiler. Tabi onları Cebrail göremiyor onları ama. ya yani at gördü ona. Firavun'un askerlerinin... en sonu da... denize girdikten sonra... böyle buyurdu suya, ya deniz... tamam işim bitti, kapan bakalım... Başladı işine yavaş yavaş yavaş yavaş yakın başladı. Şuran bakıyor bakıyor kaçmedi yukarıda bakıyor öyle mi başladı? Alttan her indi, yere kapaklandı korkudan seyirci yere kapaklandı. Ben imanetti Allah Musa ar sen Arun Rabbine dedi. Zebra sen geldi eli an Şimdi iman edilsin, artık geçti dedi imanı kabul edim Demek ki bir kimse artık ölüm belirtileri açık ve tam başlayınca kişinin gözden perde kalkınca can boğazı hulkuma dayınca tabi ki şu anda mezarında görüyor, azali görüyor, melekleri görüyor, cehennemin hepsini görüyor. Ya ara iman ettim. O zaman iman kabul edilmiyor zemaat. Edilmiyor. Bu Kişi ilgili olarak. Bir de genel teybenin kabul bir zaman var. Bu da şir, 7. hadisler geçiyor inşallah. Bülalesef Hazretleri. Men tâbe kâblen tâta şemsi min mâhribiha Bir kimse güneş battan doğmadan önce tövbe ederse tâballu aleyhi Allah kulun tövbesini kabul edecek. Demek güneş battan doğmadan önce insanlar, e, İslam dışı olanlar İslam'a yerlerse Müslüman günahkar tevbe ederse Allah bunu kabul ediyor. Ne zamana kadar? Güneş battan doğuncaya kadar. Bu Ocak mı? Olacak az cemaatimiz. Çok az hakkında var. Az hakkında var. Güneşin battan doğması yaklaşınca sık sık güneş diretmeye başlayacak. Çok sık olarak ayartmaya başlayacak. Sonra zaman gelecek ki gece namazına kalkanlar ve sabah namazının vaktinde kalkanlar bunlar sabah namazı kılacaklar. Bakacaklar ki duruma, sağa bakacaklar, her tarafı karanlık. Halbuki güneş doğması gerekiyor. Takvime göre şeye göre güneş doğmuyor ama. Kap karanlık her taraf gece devam ediyor. Buna biraz bekecekler. Acaba hava bulutu şun derken bakacaklar ki sonradan güneş doğmayınca bir ardından zaman geçince onun zaman anlayacak alınacak durum anlayacaklar. Eyvah diyecekler. Demek ki güneş bugün doğmayacak. Güneşin batan doğma zamanı gelecekler bunu. Bunlar tabii ağlayıp son tenebilecekler bunlar. Zat namaza kalkanlar bunlar. Bundan her biri işin gücünü hepsini bırakıp evine koşacak herkes. Evinde sabah namaza kalkmayanları kalıma çalışacaklar. Eşini, çocuğunu, işte kardeşini, komşusunu, yakına sevdiğine koşacak, bini koşaklar. Ama kalkın. Kalkın bak güneş doğmuyor. Herhalde gün batını olacak o kıyamda başladı galiba. Bunlar ağlayacak, koşacaklar. Aman, kalkmayanlar, kalkamayacak bu Onlar Allah'a kıyasla gelecek, kalkamayacaklar. Uzun zaman kalkacaklar. Üç gün, güneş doğmayacak. Üç gün. Hep gece karanlık olacak. Üç günden sonra, güneş battan doğacak. Biraz duracak, kaybolacak. Yine ondan sonra, doğmayan doğacak. O zaman ama... Tevbe kapısı, kamu muhtemelenler. Bununla göre o zaman herkes imana gelmeye çalışacak. Hürriş hepsi gelmeye çalışacaklar. Ama ondan sonra ne imana gelen kamu edecek, ne takvarecek Şimdi biliyorsunuz güneş tutunmalarında bile, yani güneş çok kısa bir zaman bile sürsün, bir dengeyi, doğayı bir etkiliyor muhtemelenler. Etkiliyor bence. Üç güneş doğmayacak. Yani muazzam bir etki olacak doğuda, dünyada, bu et, et, et, evrende etki olacak cemaatimiz. Tabi bu nasıl olacak, onu da Allah tarayabilir. Ar dünya tersi dönecek? Yani batın doğuya doğuyan yan mı dönecek Yoksa başka bir engel mi çıkıyor, önüne? Uydular, şunlar, bunlar ne olacak? Bilemiyoruz tabii bunları. Olacak muhtemelen. Olacak. Güneş üç gün görünmeyecek. İşte o zaman ne olacak? O zaman Allah korusun tevbe kapısı kaparmış olacak. Sekizinci hası geçiyorum inşallah. Bu adı şeride de bize bir Aleyhisselam maddeleri Bir insan öyle çok korkul günü işlediği zaman ya kul yeni dönüş yapacak Mevla'ya bırakacak kötülüğünü e nasıl yapması daha uygun. Bu alışamadıteri muamil Abd'in %100 zenden. Günah işleyen bir kul. Günah işliyor. Namaz kılmıyor. İşte arka oluyor. Şunu ne yapıyor yapıyor. Ama kul uyandı. Yani günü uyandı. Kendine geldi. Kul kendine geldi. kendini araştırdı. Ben neyim? Beni yaradan niçin yarattı. Ne olacak benim sonum? Kul uyandı. Mevla dönüş yapmak istiyor. Ne yapacak? Fetiwal dağu, abdest olacak. alacak, Hatta imkanı varsa gusül, abdest alması gerekiyor materyaller, kişi. Fehüsünu tahure ve güzel yapacak temizliğini, yani abdestizi abdesti güzel alacak, mümkünse gusül yapacak, temizliğini yapacak, kılan temizliğini temizecek. Süme i sonra sonuçlar kalkacak. Müsarekete iki rekat namaz sızayacak. Önce demek ki ne yapacak kul? temizini yapacak. Yıkanacak mümkünse. O mümkün değilse o anda abdus alacak, kalkacak. iki rekat namaz sızayacak. Sümme-i Allah işler başlayacak. Dizalik-i Zembe. Eğer özel bir günah işlemiş kişi o buartıya düşmüşse özel o günah için. Yok böyle değil de genel bir günahlara varsa bunların tümü için iki de namazlara yerine kalkıp oturacak. Allah'a hatırlarsın teybilecek. -e Teyb-i istiğfar. <gülüyor> İlla gufrellehü. Bir kimse bunu yaparsa o konu mutlaka af olunur buyuruyor. Allah'ın Resulü aleyhisselam aleyhisselam buyuruyor Tabi bunu hep yapmamız gerekiyor muhtemelen Hem günahlarımız var tabi. Yani demek ki özel kişiye bir yapısı almalıyız inşallah. İki lirka tövbe namazı diye namaz kılmalıyız. Namazın sonra tabi namazı da acele etmeden şöyle hüzünle sanki e, nasıl ki bir çürük evinden kaçar maçar da evine gelir Böyle bir suçlu şey ile yani Allah'tan kaçtık Haşa Cilaluhu. Onun emrini dinemedik. Haşa Allah'a takmadık Haşa Nezbih-i günahlara daldık. Ondan sonra bir pişmanlık nedamet ile tekrar yuvaya dönüş gibi. Mevla-i geliş gibi. Böyle bir atmosferde inşallah. iki rekat namaz kımalı kılmadı inşallah Mevlamıza. Sonra oturup tebih istiğfar. Estağfurullah el ve töbeye. Estağfurullah el azim ve töbeye diyelim oturanlar. Anlamı da şu. Estağfurullah el azim azamet şahban Allah'ım'dan affım istiyorum. Ve töbeye o Allah'a dönüyorum. Bakın burada azamet geliyor. Estağfurullah el azim. O zaman sahibi Rabbim ondan afım diliyorum. Ya Rabbi hata ettim, yanlış olarak gittim ya Rabbi. Afet beni ya Rabbi ve özür bile Allah a dönüyorum. Ve 9. haneye geçiriyorum talebde. Bu sadece bugün inşallah. Bu da tövbe istiğfarın en efendiği olanı. Tövbedir bu. Bunu inşallah ezberleyem alacağım. cemaatim bu tövbe işi. Bunu inşallah ezberle inşallah. Bakın okumanın bunun çok muazzam bir sevabı var şimdi. Bu adı şerif, ben şu metniyle bu arada aldım burada. Ama hemen hepsine var bu adı şerif. Bu yana çok meşhur adı şerif bu adı şerif bu. Hülya Aleyhisselam Hazretleri, İstifari. İstifarın seyidi. En ulusu, en üstünün, zirvesi. En yıkuleli abdü, kulun şunu söylemesi. Şimdi buradan başlıyor tevbe. Buraya kadar peygamber tarihi bu. Yani istiğfarın seyidi, en ulusu, en büyüğü, en makbulü, en yıkuleli abdü, kulun şunu söylemesi. Şimdi bundan sonra başlıyor tebisi var başlıyor bu. Allahümme ente Rabbi. Hem inşallah anlamını veremez cemaatimiz. Nasip olsa inşallah. Allahümme. Bunun sonunda mim var. Bunda şedda var. Bu mim, yağdan ivez bunlara. Aslıya Allah diyor. Ya Allah. Ey yüce Allah. Ey büyük Allah. Ente Rabbi. Bak. Ente sen anlamına geliyor. Ente sen Rabbi benim Rabbimsin. Burada ente demek çok önemli. Bunu diyebilmek daha önemli. Ente, sen. Yani demek ki bunu okuduğumuz zaman öyle bir havaya girmeliyiz ki her şeyden çıkmalıyız. Unutmalıyız her şeyi. Tam huzura girmeliyiz. Huzurdayız. Mevla'nın huzurundayız. Bunu ölseme gerekiyor. <gülüyor> Allahümme ey yüce Allah, büyük Allah en terabbi, sen benim Rabbimsin. Benim Rabbim sensin. Nedir Rabb adlı cemaatimiz? Rububiyet. Mörebbi. Şeyden gelir ki, yani terbiye anlamına gelir. Varlıkları yaratan, tedricen, yavaş yavaş olgunlaştıran, kemaları erdiren ve kulun heytresini gören. Rububiyet. Mörebbisi. Şimdi şuna bakamaz cemaatimiz. Bizler daha annemizin karnında iken bizi kim yarattı muhtemelen? O bir damla suyu önce kan pususuna dönüştüren güç kudret. Onu ete dönüştüren, kemiğe dönüştüren hücreleri bir yönlendiren Allah aşkına muhtemelen düşünelim bundan muhtemelen. Kudret azamet Allah'ın Allah yüciliği bakınız yüceliğe kardeş. Yani yüce Mevla'mız ayı, güneşi, yıldızları dediğim yörüngeye oturmuş yörüngelerine. Onlarla dediği gün döndürüyor, gezdiren Mevla, bizim elem aynı kudretiyle hücreleri de Allah bedende yönlendiriyor, bedende mutluyor, yönlendiriyor böyle. Hücre başı boş mu? Yok. yok. Hangi yüce şey göze gidecek? Sağ kaç tane hücre edecek? Saniye eşit. Fazla yok. Kulakları hücre edecek böyle. İç organların şekilleri, geniş çıkıntıları, gücü sayıları onu takdir Sonra hücre Mevlamız ana kanını öyle yapmış ki Mevlam onu oradaki bebek cam hayat veriyor ona. Mevlam onun yaşam koşu uygun oluyor ana kanı makteremler. Rabbim onda hayat cam veriyor. Çünkü canınıyor orada. Haşçığa dönüyor, kumlu suya yukarı baktığında. Çünkü gıda alıyor orada. Onun yaşam koşullarına uygun menüardı belli ki. Çocuk orada abjeri ah, kullanmıyor ama. Solun yok orada böyle. Bağırsak kullanılmıyor orada. Ne oluyor? Ana kanından çocuğun göbek kordonu vasıtasıyla oradan gıda alıyor karnız. Oksijen suyu oradan alıyor gıda alıyor tabii. Abje yok hiçbir şey mümkün tabii. Sonra vadi gelince yani bebeğin Dünya hayat koşularına uyum sağlaması gelince veya ne buyuruyor? Sivilah tüm mesebiyle yetsire Allah yoluk araştırır, gel bakalım diyor. Çünkü dünyaya geliyor, şu dünyada gelirken daha akciğeri otomatikman devreye girmeye başlıyor yavaş yavaş. Ondan sonun sonra onun baş noktadan dünya o bebeğin büyümesine bakınız değil mi ya? E bunu büyüten gül kuvvet muhtemelenin. Yine Allah'ın gözetiminde bakınız. Allah'ın rubiyetin terbiyesi yine insan bebek. İşte. O büyüme çağında da her şey eşit, dengeli büyüyor ama ya. Eğer çocuk büyüme çağında haşa böyle bir başlı boşluk olsa ne olur? Bir tesadüf rastlantı olsa ne olur? Ayağın biri uzar Gider. Gözüm yürüp büyür. Kulağım yürüp büyür muhtemelen. Parmakla karma olur muhtemelen. Yani bebek büyüme çağında da allah Teala'nın tam kesin denetiminde muhtemelen. Kontrolünde. Iadesinde. İşte Her şey buna göre böyle. Kalp ona göre büyüyor. Akciyona göre büyüyor. Mide ona göre büyüyor. Göz kulu eline göre büyüyor. Bütün beden. Sonra Mevlam Dıştaki ortam Mevlam bu uygu yaratıyor mu Yani eğer çürü dünyaya geldi ama eğer dış ortam yani dünyadaki yaşam koşulları uygun olmasın ölmesi gerekiyor. Ama ona yaratma Mevlamı. Yaratma İperce. İşte tabi daha çok uzun gider de kısa keseyemada cemaatimiz. ve ente Rabbi bunu demek. Ya. Allahümme ya Allah ya yüce Allah Ente ancak sensin benim Rabbim. Benim yaradan yok vardı yok olmadan sensin. <gülüyor> La ilahe illa ente halakteni. Bak. Senden başka ilah yok ya Rabbi. La ilahe başka ilah yok illa ente. Ancak ilah sensin. İlah kulluk edilen mabud hakiki ilah. Tabi insanlar her çağ olduğu gibi insanlar çağımızda, da yani ne adı şu çağda insanlar yine bazı şey tapu insanlar kişi onlara bu taşıyor insanlar taşları şunlara bunu tapu taşıyın nedir bunlar böylece uluyet uluyet ibadet layık mütevveliler mütevrem maliki karşımsağınız yaran sahibi hepsi evrende. Halakteni Beni yoktan sen var ettin Ya Rabbi. Bak, yoktuk bizler. Hiçbir yoktuk bir zaman önce. Biz sen yoktan var ettin Ya Rabbi. Ve ne abdüke ben senin kulunum Ya Rabbi. Şimdi burada kul, kulluğa geliyor. Önde kul Rabbinin tanıdığı burada. Ve ne abdüke nedir? Kulluk, teslimiyet yani. Kayıtsız, şartsız kesin teslimiyet, kulluk bu. kul abi burada bedenle, kalben, aklen bertan yani teslimiyet. Ve abdike. Ben senin kulunum ya Rabbi. Ve ale ahdike ve vaadike mestetatu. Ya Rabbi, sana verdiğim ahd vaz üzerindeyim ama mestetatu gücümün yettiği ölçüde tam yapamıyorum anla geliyor. Çünkü ruh aleminde Allah söz verdik. Kalub-i orada muhteremler yani Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Biz senin kulunuz Ya Rabbi. Yalnız sana kulluk edeceğiz. Yalnız saytı ayrıca dedik orada. Şimdi Ya Rabbi verdiğim ahd üzerindeyim. Ama mesteta'tı. Gücüm ettiği kadar Ya Rabbi. E'nüzübike minşerim ma sanatı. E'nüzübike Allah'ım sana sığınıyorum. Bin işe yaptıklarımı şerinden sana sunuyorum. Yani burada kulda bir uyanma deniyor başlıyor burada. Kul burada günahların korkuş halini sezebiliyor. Mesela adı cemaatimiz şey bir doktora falan gitsek de şey bir tarifen yapsa da dense ki bize işte şu organında işte mikropla var şunlar şunlar var. Tehlikeli korkar değil mi azım? Korkar mı böylece? Eyvah! Yani efendim çok tehlikeli nükleoplar sarmış şu şu organını nasıl korkardı mı tenler? Evet. Ama günahlar ondan daha korkunç mu tenleri ya? Daha korkunç mu ten günahlar böylece? İşte bak burada kul bir uyanma dönemi başlıyor. Kul günahların peki ahdini, kötüyü, dehşetini burada sezebiliyor diyor. Enzibik ya Allah'ım sana sığınıyorum. Min ma sanatı. Yaptıklarımın kötü şeylerin şerrinden sana sığınırım Allah'ım. Ebulike, bu nimet ki aleyye ya Rabbi olan nimetine de ya Rabbi ebu itiraf e anlamında itiraf ediyorum ya Rabbi. Açık kabul ediyorum ya Rabbi. Bana olan nimetlerini ve bu biz fakat buna karşı yaptığım günahlarım mı ya Rabbi? itiraf ediyorum. Allah bu kadar nimetlerine baktıralım. Bir de Allah'ın nimetleri. Şimdi az cemaatimiz hiçbir varlık var olma döneminde kulun bir seçeneği yok. Var olma döneminde. Yani ben insan olacağım. İşte kuş olacağım. Yılan olacağım. Koyun olacağım. Var mı? Kimse bu şekilde. Yine insan olmakta da yine kulun bir yok. Erkek mi hocasın, kız mı hocasın, uzun boylu, soğut esmer, yok seçeneği muhtemelen. Yok Yaradan yüce Mevla muhtemelen. yaratıyor. Ama insan olarak yaratılmış olmak işte bu en büyük nimet muhtemelen. Böyle hayvanlara baktığımız zaman değil mi? Az cemaatimiz. Hayvana bazen şeyzik bakıyorum muhtarende. Hele hava biraz kış kar biraz yerlere. Abi ben bakıyorum kedi köpeklerim oturan dedim ben. Hayvana bakıyorum zavallı. Çöp bidonlarından, atıklardan oradan buradan yani bizim tiskindiğimiz şeylerden ki eliniz sürmeyeceğimiz şeylerden zavallı azay bir şey var çalışıyor derinde. Ağzıyla böyle. Onu götürüp yıkayamıyor. Pişiremiyor. Temizleyemiyor bak oturan onu tozunla, çamurla piştiyiniz avol, ağzınla, ayağla basarak yeme çalışmaktadır. İnsanoğlu değil mi o? olduğu her gıdanın en temiziyi. Kul mesela karpuz yiyor, içini kendiyiz, kabuğunu işgeler böyle bir e, soyuz Ya soyuyuz, kabuğunu hayvanlar yok işe. Her şey bunu gebereceğe. Kul ne yapıyor? Kul elhamdülillah her şeyin gıdanın temizini alıyor muhtemelen. Bu ede temizleniyor, yıkanıyor, kesiliyor, tene pişiriliyor, özel tabaklara konuyor, serbest yapılıyor. Bir de ayrıca diğer bütün hayvanlar eğilerek ağzına yerken oturum üzerinde elimize gidiyor muhtemelenler. Bu nimet yetmez yeter Bir de üstelik şu var, hayvanlara, cennet, cennet yok hayvanlara ama insanı elhamdülillah cennet denen o güzelim, Öz, yurt, vatan. Bu da insanların şey, insanların şey, insanların şey, insanların şey. bekliyor. <gülüyor> ya Rabbi, nimetlerine itiraf ederim Ya Rabbi. Çok büyük nimete verdin Ya Rabbi bizlere. Ama ona karşı ben nankar ettim Ya Rabbi. Günah işledim, günahkar oldum. Fevfirli, <gülüyor> ne oluyor beni affet Ya Rabbi. Feinnehü, <gülüyor> La yhud illa ant. Fındehü, la yalpiz dunube illa anta. Ya Rabbi günahları ancak ve ancak sen affedebilirsin. Kimce demiyor bunu. Kimse demiyor bunu. Evet, benim gideyim, hocaya alvereyim, şunu bu yok mu Mesela katolikler ne yapıyorlar değil mi? Bir hafta günah işliyor, kiliseye gidiyor, günah çıkarma odaları var. Oturmuş papazlara bir şeyin başına, önünde sandık, para attığı içerisine gidiyor zavallı, Hristiyan'a tekmin veriyor. İşte bu hafta şu günalar işledim. ve yirmi dolar, ver şu kadar bakım bu kadar vereceğim. Affedim diyor. Yapma terim bak. İlla enti var. Peygamber de affedemiyor bak. Peygamber yetişiyor, peygamber yetişiyor bana. Affedemiyor. İşte bu İsifarın seydi olan bu tebe duası bu kadar buraya kadar. Şimdi bu okumanın bir de mükavvati nedir? Seabı nedir? Onu açıklayayım inşallah. Hazırcı şey devam ediyor. Ama bu okumaz şey. tebe olarak. Femen kaleha bin nehari. Bir kimse göz bu doyu okursa, Allah'ın ent rabiden başlayarak illa enteye kadar bir kubunu sabah okursa. مُكْنَمْ بِحَ Bikarı ile yakınen inanarak böyle gafil olmaksızın Rabbimsin derken kubumu böyle hatırlayarak yine kuburda gününü hatırlayarak ilk yakın ile bunu okursan فَمَادَ مِنْ يَوْمِهِ Bunu okuyan kişi o günde ölse قَبْلَاً يُمْسِيَ akşamı ermeden o gün kul ölse فَيْوَى Mini ehli cenneti. Bak müjde bakalım. Okul er cennet olmuş oluyor. Demek ki bir kimse sabahtan mümkünse tabii sabah ezan sonra bir kimse bunu ama bak bu mülkünen geliyor. İnanarak, yakinen, huzur ile anlamah çek hatırlar düşünerek okusa kişi bunu, o kişi o gün akşam ermeden ölürse ehli <gülüyor> cenneti o kimse herhamıyla cennetik oluyor o, oluyor günü de okursa gece vemen <gülüyor> Ka bir kimse bunu gece okursa akşamdan sonra kişi okursa bunu ya da yatarken kişi okursa bunu ve mülkünün bir yine gece okurken de iyi ile beni yakınyan huzur ile kim teker teker belli bir ke okursa femahte ölürse kabre en yus biha kişi o gece sabaha ermeden gece ölürse e cenneti o kulda yine elhamdülillah cennete girmiş ol muhtemelen bak cemaatimiz. İnşallah cemaatimiz yani buna devam edelim. Bu adı şerifi burada, buhardan aldım buradaki bu şeyimi üretini. Ama hepsini bakırlık yapalım böyle. Yani İbn-i Macir'de, i̇bn var bunların şey var inşallah. Şimdi aklımıza gelebilir tabi. E bunu biz ezberleyemedik şimdi. Ne yapalım? İsteyen elinde kitabı, hadır olan varsa tevbe bakar. Orada geleneğe bunu bulabilirsin azca mahallemiz. Bulamadın ne yapacaksınız? İnşallah bu akşam muhteremler. Sohbetten sonra Selam TV'de bu yayınlayacak muhterem yazı olarak Sohbetin sonunda inşallah hem İslam harfiyle aslı Arapçası hem de Tarık'ta yanacak inşallah. Oradan izleyip alın inşallah. İlla ve Fatiha. Allahümme ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, Ve ana abduke Ve ana ala ahdike Ve va'dike Mestzâg tû, âgûd min şerri ma çanâg tû, âbu ulâkê, binîmâtikê, âliyê ve âbuû bi zâbi, fâğfir li, fâ innu la yâğfirû zünûb, illa ântê.